Pazartesi sabahından günaydın. Uzun süredir devam eden ve nihayet başarıya ulaşan bir kampanya haberiyle başlayalım programımıza. Kampanyanın sahibi Uğur Aydın. Google'a hitaben yürütüyordu bu kampanyayı. Aydın'ın bu kampanyasını hatırlayalım bakalım ne diyordu. Kürtçe'de Google Translate'in desteklediği diller içerisinde yer alsın. Google çeviri 2006 yılından beri internet sayfalarını, metinleri ve yüklemiş olduğumuz belgeleri ücretsiz çeviren bir araçtır. Yaklaşık 90 farklı dil arasında anında çeviri sağlayan bu hizmetten milyonlarca insanın kullanmakta olduğu Kürtçe dili yararlanamamaktadır. Kürt dili olan Kürtçenin de Google çeviri içerisinde yer almasını ve diğer milletlerin de bundan verim almasını istiyoruz. Bu amaçla bizler bir kampanya başlatmış bulunmaktayız ve diyoruz ki Kürtçe de Google Translate'in desteklediği diller içerisinde yer alsın. Tüm dilseverlerin kampanyamıza sahip çıkmasını istiyoruz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkürler diyordu Aydın ve kendisini de destekleyen 25.890 kişi vardı. Bir seneyi aşkındır devam eden bu kampanyanın başarı haberini geçtiğimiz günlerde Aydın imzacılarıyla şu şekilde paylaştı. Google Translate çeviri hizmeti sağladığı dillere 13 tane daha ekledi. Eklenen diller arasında Kürtçenin kurmancı lehçesi de var. Google'ın anlık çeviri hizmeti sağladığı dillerin sayısı son eklemeyle 103'e ulaştı. Dünya çapında konuşulan diller arasında en yaygınlarından başlayarak çeviri hizmetini genişleten şirketin yeni eklediği diller arasında Kürtçenin kurmancı lehçesi de var. Eklenen diğer 12 dil ise şöyle. Kırgızca, havaice Samoaca, İskoçça, Gayece, Şona yani Bantu dili, Korsikaca, Friziyece, Amharca, Sinçe, Peştuca yani Afganca ve Xosa yani Zulu dili. Google böylece yaklaşık 120 milyon insanın daha teoride çeviri hizmetini kullanabilmesini sağlayarak dünyadaki çevrim içi nüfusunun %99'unu kapsar hale geldi böylece. imzalarıyla destekleyen herkese teşekkürler dedi ve Aydın kampanyayı imzalayanlara ulaştırdığı mesajında. İstanbul'dan bir kampanyayla devam edelim şimdi de kampanyanın muhatabı tüm kargo şirketleri. İsparta Kule'ye kargo şubesi istiyoruz diyor. İsparta Kule sakinleri olarak semtimizde kargo şubesi olmadığından dolayı çoğu zaman kargo işlerimizi halletmek amacıyla Şahintepe ve Altınşehir şubelerine gitmek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden en kısa sürede semtimize kargo şubesi açılmasını yetkililerden talep ediyoruz diyor bu kampanya. Ve Fahri Kaygun'un başlattığı kampanyayla devam ediyoruz. Kaygun'un muhatabı ise Adalet Bakanlığı. Diyor ki müteahhit kılığına girmiş hırsızlardan hesap sorun. Esenyurt bölgesinde 4 yıldır insanlara daire satma vaadiyle yazılı ve görsel medya kullanarak devlet büyükleri açılışlarına davet edilerek insanlardan paralar toplanmış fakat kimseye daireleri teslim edilmemiş ya da paraları da iade edilmemiştir. Halen insanlar tekrar tekrar umut vaat edilerek dolandırılmaya çalışılmaktadır. Hukukun ne kadar yavaş işlediği, iş yükünün ağır olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu dolandırıcılar da bundan yararlanarak halen korkmadan milletten topladıkları paraları başka yerlere kaçırıp kullanmakta, insanlara sattıkları daireleri teslim etmeyip ceza davasından ceza aldıklarında aldıkları parayı ödeyip bu işten kurtulmakta ve bunu adeta iş haline dönüştürmekten çekinmemektedirler. Devlet olmanın gereğini yapmalarını millet olarak talep ediyoruz diyor kaygı yetkililerden ve sizlerin desteğini bekliyor. Ve gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Buradan güzel bir başarı haberi var. Jessica Durey Hadley başlattığı kampanyasında Amerika'nın ünlü market zinciri Trader Joe's'a Yönelik başlatmıştı ve serbest gezen tavuk yumurtası satışına geçilmesini talep ediyordu. Kendisini 100 binden fazla kişi destekledi ve sonuçta market bu talebi kabul etti. Artık Trader Joe'ya gidenler sadece serbest gezen tavuk yumurtası alacaklar. Gerisi Türkiye'deki market zincirlerinin başına diyelim. Sağlık alanında başlatılan bir kampanyayla şimdi pazartesi gününü bitiriyoruz. Kampanyanın sahibi Yıldız Biçer. Biçer, Sağlık Bakanlığı ve SGK'ya hitaben yürütüyor. kampanyasını. diyor ki, yaşamdan tasarruf olmaz. Hepatit C ilaçları ödeme kapsamına alınsın. Eklemiş, Hepatit C ile hastaların %90-95'ini sadece 12 haftada şifaya kavuşturan ilaçlar olduğu halde, Türkiye'deki vatandaşlarımız bu imkandan mahrum. Devlet sadece 3 kutu ilaç ile Hepatit C hastalarını yaşama bağlayabilir. Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun acilen harekete geçmesini yeni Hepatit C ilaçlarının onay sürecini hızlandırmasını istiyoruz. Hepatit C Türkiye'de karaciğer kanserinin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Bu yeni ilaçlara Erişemeyen hepatit C ile yaşayan 500 bin kişi de karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gelişebilecektir. Ya da karaciğer transplantasyonu listesine girerek bir şans yakalamaya çalışacaklar. Geçen yıl ülkemizde 10.000 vatandaşımız trajik bir şekilde hepatit C nedeniyle hayatını kaybetti. Oysa sadece 3 kutu ilaç ile sevdikleriyle sağlıklı bir şekilde yaşama devam edebilirdi bu insanlar. Tedavi edilmezlerse önümüzdeki yıllarda bu sayı her yıl büyümeye devam edecek. Ülkemizde halen... Uygulanan uzun süreli tedavi rejimlerinde depresyon, anksiyete, anemi ve deri döküntüleri, saç ve kilo kaybı gibi yıpratıcı yan etkiler var. Tedavi sürerken yan etkiler nedeniyle kişiler çalışamayacak duruma geliyor. Halen uygulanan tedavilerle virüsten temizlenme ve kalıcı şifa bulma ihtimali oldukça düşük. Olabilecek diğer tüm tedavi yöntemlerini deneyen hastaların birçoğunda virüs tekrar ortaya çıkıyor. Hastaların çoğu mevcut tedavileri yan etkileri nedeniyle Alamamakta. Bazıları ağır karaciğer yetmezliğine girmiş durumda ve siroz veya karaciğer kanseri nedeniyle ağrıda bir ölüm bekliyor onları. Diğerleri ise daha tolere edilebilir bir tedavinin bulunması için bekliyorlar. İyi haber şu ki yeni jenerasyon ve çok etkili ilaçlar dünyada hızla yayılıyor. Sofosbuvir etken maddeli ilaç Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da şu anda kullanılmakta gelişmekte olan 91 ülkede ilaç tedariki için lisans anlaşması yapılmış. Aralık 2013'ten beri dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Sofosbuvir etken maddeli bu ilaçlarla şifa buldu. Dünyanın farklı bölgelerinde bu moleküle ilaveten etkinliği onaylanmış yeni ilaçlar da piyasaya verilmekte. Ancak kötü haber şu ki ülkemizde sofos ve diğer yeni moleküller Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatı onayına almış olduğu halde SGK tarafından bedeli ödenen ilaçlar arasında yer almamakta. Şifa şansı yakalamak için kendilerini zorlayan hastalarımız ne zaman ödeme listesine gireceği belli olmayan ilacı hastalıklarının kötüleşmemesini umut ederek beklemekte. SGK, Hepatit C hastalarının tedavi sürecini kısaltacak ve %95 oranında başarı şansı olan yeni nesil Hepatit C ilaçlarını ödeme kapsamı dışında tutup hastaları ölüme terk ederek tasarruf yapıyor. SGK, yaşam hakkından, sağlık hakkından tasarruf ediyor. Yetkili çevrelerce ilaç geri ödeme listesine girse bile kullanımının sadece halen siroz gelişmiş kişilerle sınırlandırılacağı dile getirilmekte. Ölümle sonuçlanma potansiyeli olan hastalığa yakalanmış bir kişiye siroz gelişene kadar beklemek zorunda bırakılıp sonra tedaviye alınacağını söylemek. Diğer hastalıklarda nasıl kabul edilmezse hepatit C ile hastalarda da bu kabul edilemez. Bu tip sınırlandırmalar zaten tedaviye erişime güçlü olan birçok hasta olduğuna aldırmamak demektir. Biz kesin tedavi sağladığı kanıtlanmış yeni ilaçlar birçok ülkede halen kullanılmaktayken hükümet daha fazla gecikmeden ve ek düzenleyici engeller koymadan 500 bin hepatit C'li vatandaşımızın Soposbuvir dahil diğer yeni ilaçlara ulaşmasını sağlamak üzere acilen